Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT Sunar. Şimdi sizler için hazırladığımız bir programı sunuyoruz. Rehber insanlar. 1. Acı Bayramoğlu'nu Veli Sahibi Enver Ören. Genel yayın yönetmeni Rahim Er. Program yönetmeni Ahmet Çelik. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayına hazırlayan Ümit İsmailoğlu.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 Nice insanlar gördüm. Ama çok az gördüm Numan gibisini. Onu ninnilerimle uyutur. Tatlı tatlı akan şırıltımla uyandırır. Ben aktım, aktım, yıllar geçti. Numan'ın boyu bir ekinciye erişti. İlk abdestini benim suyumda aldı. İlk namazını da kıldı. Boyu bir ikinci kadardı ama aklı deryalar gibiydi. Durmadan sorular sorardı.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 Bana dokunduğunda ateşinden buhar olurdum. Kur'an-ı Kerim okurdu oturup kıyıcığıma. ağlardı. Onun bir damla gözyaşının denizlerden daha büyük, daha güzel olduğunu düşünürdüm. Çubuk çayı olacağına onun bir damlacık gözyaşı olsaydım diye hayıflanırdım. Yıllar geçti, ben aktım. Numa'nın soruları kesilmedi, hocasına bunalttı.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 Ondan ayrılamaz. Yanı başında, uçul uçul aktım. Onunlarca yere varamayacaktım. İnsan olmadığına üzüldüm orada. Sanki beni anlamış gibi sevgiyle baktı. Derin suyundan, çecik avucun altı bir yudum içti. İşte böylece ayrıldık. Çubuk bunu asırlardır böyle anlatırdırır. Tabii anlayana.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 Acelen neydi ki? Mola verip istirahat etseydiniz ya, hocamın evrini bir an evvel yerine getireyim diye acele ettim. Hocanız mı? Nasıl bir emir verdi ki size böyle canla başla koştunuz geldiniz efendime? Benim ismim Şucai Karamanî. Hocamsa Hamidi Veli'dir. Ankara'da bir müderris numan vardır. Onu bulun, selamımı söyleyin. Dergahımıza davet edin buyurmuşlar. Hoşamız bizi Nereden Tanır da dergahına davet eder. Büyüklere akıl sürmez efendim. Onlar gönül gözüyle baktıklarından bizim görmediklerimizi görür, işitmediklerimizi işitir. Sizi de öyle gördü ki tanışalım buyurdu. Baş üstüne. Bu davete icabet etmek gerekir. Gidelim. Gidelim de nasibimizi görelim.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 hocasından zahiri ve batini ilimleri öğrenir. Gönlü Allah sevgisiyle dolar. Gözü dünyayı görmez olur. Hocasının tevecüzleri altında olgunlaşır. Bayram zahiri ilimleri ve bu ilimlerde yetişmiş alimleri ve derecelerini gördün. Batini ilimleri ve bu ilimlerde yükselmiş velileri ve derecelerini de gördüm. Artık bunlardan birini seçmelisin. O yolda çalışıp yükselmelisin. Hangisini murad edersen onu seç. Akıl ruh bize yar olmaz diyorsunuz. Ben de akıl ve mantığım sınırını buldum. Gönüllerin hudutsuz olduğunu anladım.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 Oğlum, miniler o geldi tam baba. Alın Oğlum bakalım. Alın. Bu sonuncusuydu. Yarına inşallah. Herkes <gülüyor> Bu kalabalığın sebebi ne? Sen niye üzülürsün be fakir? Niye üzülürsün? Bugün de somuncu babanın... ...ekmeklerinden alamadım. Somuncu babamı O da Ona ekmekçi koca da derdi. Derviş kılıklı bir fırıncıdır. Biz de görünüşüne aldım Ama büyüklerden oldu. Neden dersen... ...Ulu caminin inşaatında çalışan yüzlerce işçiye... O küçücük fırından etmek yetiştirdi de her gün. Ekmek. Ne ekmek? Mis gibi kokar. Yemiş olsaydım bir somun ekmek için niye üzülgülüm anlat? Bu bu kişiyi nerede bulurum? E şehrin çıkışında birane bir, bir fırını var. Ha. Ama şimdi daha oduna gitmiştir belki.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 ...mal ve mülk de fazla meşguldür. Yavrum... ...dünya gelip geçicidir. Malı mülkü elde kalmaz. Ne kadar mal olsa... ...murat alınmaz. Gafil olma. geri dönülmez. Ee, hocam... ...dünya ağretin tarlasıdır. Dünya malı ile... ...meşgul olmak gerekmez mi? Eyvah! Cevap edebe aykırıdır. Evladım...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 Şeyhimiz şu garibe yemek bile vermedi. Neden acık? Hmm. Fakat o daralık gidince hmm. bizimle birlikte yoruluncaya kadar hmm. çalıştı. Örneşine hmm. yorulduk. Ya evet. şuna bakın. Köpeklerin çanağından yiyecek. <Gülüyor> Ey ustamlar nefsim. Sen bunu hak ettin. Hey köse. Beni gel. Köse kalbimize girdin. Gel benim soframa otur. Tövbe Af dilerim. Zincirle ve zorla gelen misafirin... ...ağırlanışı işte böyle olur. Halebe vardığım gece bir rüya gördüm. Boynumda bir zincir vardı. Zincirin bir ucu sizin elinizdeydi. Ben şey Zeynettin Hazretlerine gitmek istedikçe... Ben seni...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 ...gözü dönmüş... ...kallı bir eşkıya ile... ...karşılışacağı sanıyorduk. Gidelim çalışım. Sultanımıza bu nur yüzlü ...masum olduğunu söyleyelim. Evlatlarım... ...geleceğinizi biliyorduk. Onun için... ...Kösem Akşemseddin ile... ...yola çıkıp sizi bekledik. Padişahımızın... ...mubarek emri... ...bağışımızın üzerinedir. Hadi. Ellerimizi zincirleyin de... ...gidelim. Sizi yanlış anlatmışlar efendim... Edebe mugayir bir hareketten hayal ederiz. Atlara buyrunda gidelim. Acı Bayram yol boyunca çavuşlarla sohbet eder. Onlara nasihatlerde bulunur. Nihayet Edirne'ye varırlar. Aa!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 Kocalarım, paşalarım, vezirlerim, mi? bilir misiniz bu devletin kuvvet ve ihtişamın nereden gelir? Bunun menbaı nedir? Ben size. Devletimizde yaşayan evliyadan, ulemadan ve derviş gazilerden kuvvet bulur Osmanlı mülkü. Abdeala Hazretleri onların duasını üzerimizden eksik etmesin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 Bu günahkar, Allahu Teala'nın izni, evliya-i kiramın himmet ve berekatıyla bir almak ister. Bu Konstantiniyye, ümmeti İslam'a lazımdır. Peygamber Efendimizin methettiği kumandan olmak ne ulvi mertebedir. Dualarınızın berekatıyla zaferden ümit var. Cenab-ı Hak, ömrü şerifinizi ve devlet-i alinizi ancak İstanbul'un alındığını siz göremeyeceksiniz, ben de göremeyeceğim. Ama şu köşede oynayan çocukla bizim Akşemseddin görecekler.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 Ey beni sevenler. Bugün burada talep bederimiz kurban etmem lazım. Canını bana feda eden çadıra girsin. Aa! Aa! Aa! Buçuklar, Aa! Gerçekten kicek. Devilmiş olmalı. Aa! Bakın bir kadın çadıra girdi. Arkasından da bir adam girdi. Gördünüz mü? Aa! Aa!